geride kalanların, ölen kişinin ardında kalanların cenaze hakkındaki övgüsü, onun hakkında hayırla konuşması bahsi. Şeyh Albani Rahimullah diyor ki burada وَالثَّنَاُوا بِالْخَيْرِ عَلَى الْمَيِّتِ مِنْ جَمْعٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ الْصَادِقِينَ Ölen kimsenin ardından sadık, samimi, Müslümanların ölüye sena etmesi ki bunların en azının sayısı iki kişi olması lazım diyor. Ne için? Bu kimseye cennetin gerekli olması, vacip olması için diyor ki zira min ciranihil arifine bihim min bil salahı vel ilm özellikle bu iki kişi onu tanıyan yakın komşularından olursa ilim ve salah sahibi olursa ne olur bu mucibun lehul cennet. Ef'alillah. Allah'ın fazlıyla, Allah'ın lütfuyla bu şehadet, bu, sene, bu övgü onun hakkında cenneti gerekli kılar. Bununla alakalı hadisler var. Aleykümselamun. ilk hadis Enes radıyallahu anhu hadisi diyor ki Enes radıyallahu an merra alannabiy sallallahu aleyhi ve sellem murra alannabiy sallallahu aleyhi ve sellem bi cenazetin fa esna Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in önünden bir cenaze geçirildi. Bir cenaze götürüldü. Ve onun hakkında hayırla konuşuldu. Sena edildi o cenazeye. وَتَدَابَعَةِ bil بِالْخَيْرِ Aleykümselamu. Ve bu cenazenin peşinden insanlar o cenazeyi hayırla, güzellikle yad eder oldular. Onu hayırla zikreder oldular. Ve dediler ki ve bildiğimiz kadarıyla bu bu cenaze Allah'ı ve Rasulünü sevmekteydi. Yani cenazeye şahit olanlar, cenazeyi görenler bu cenaze hakkında ne yaptılar? Hüsnü şehadetlerini güzel şahitliklerini beyan ettiler. Açıkladılar. allah Teala hepimizin cenazesini böyle eylesin. İnanın öyle bir dönemde, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki bundan önce e, duymazdık aslında bu, bu şeyleri. Kimileri telefonla arayıp Şunun caiz olup olmadığını bile bize soruyorlar. Hocam işte cenazeye katılacağız. İmam hakkınızı helal ediyor musunuz dediğinde bu falancanın hakkında hayır helal etmiyoruz, haram olsun diyebilir miyiz gibi cenazenin arkasından hüsnü şahadet değil de kötüyle bahsedecekleri, haklarını helal etmeyecek etmeyeceklerini söyleyen insanlar zuhur etmeye başladı. Bu da neden kaynaklanmakta? Her geçen gün insanların Allah korkusunun azalmasından Kaynaklanmakta, Ahiret hesabına olan e, imanın azalmasından, gafletin atmasından kaynaklanmakta. Özellikle muamelat konusunda insanların birbirinin hakkını çokça gasp ettiğini görüyoruz. Hakka, hukuka riayet etmediklerini görüyoruz. allah Teala sonumuzu hayırlı eylesin. Hocam bu Gelecek, gelecek. Az sonra şey Albani ona da işaret ediyor. Fekala Nebiyyullah sallallahu aleyhi ve sellem vecebet vecebet. Aleyhisselatü vesselam bu cenaze hakkında söylenen bu hayrı, sena, hayrı senayı duyunca diyor ki vecebet vecebet. Yani vacip oldu, gerekli oldu. Artık bu adamın hakkında sena edilen şey o adamın mükafatı olarak ona verilecek. Ve murre bi cenazetin feuthniye aleyha şarran. Yine bir gün aleyhisselatü vesselamın önünden bir cenaze geçiriliyor. Bir cenaze taşınıyor ve hakkında kötü şeyler söyleniyor. Ve ardından da insanlar peş peşe cenazenin hakkında onun şerlerini, onun kötülüklerini zikrediyorlar. Diyorlar ki "Tabisal maru kana fi dinillah." Diyorlar ki Allah'ın dininde ne kötü bir adamdı bu adam. Olandan dinine uymayan, şerli olan bir insandı. Tekalle Nebiyullah sallallahu aleyhi ve sellem "Vacabet, vacabet, vacabet." Aleyhisselatü Vesselam diyor ki artık buna gerekli oldu. Gerekli oldu. Fekâle Ömer'u fe'fiden leke abi, abi ve ummi. Anam babam sana feda olsun diyor Ömer radıyallahu anh. Murra bi cenazetin fe'usniye aleyha hayran fe'kulte vecebet vecebet vecebet ve, jabat, ve jabat. Fa murra bi cenazetin fe'usniye aleyha şarran fe'kulte vecebet vecebet vecebet. Diyor ki Ömer bir cenaze getirildi onun hakkında hayır söylendi. Sen de vecebet vecebet vecebet dedin başka bir cenaze geçti, itirildi. Onun ardından da sen yine kötülükle anıldı. Sen de dedin ki vecebet, vecebet, vecebet. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ömer'in bu sorusuna radıyallahu anh sorusuna şöyle icabet ediyor. Diyor ki men lakitum, men esneytum aleyhi hayran vecebet lehu'l cenne. Hakkında hayır söylediğiniz şehadetinizin hayır olduğu, güzel olduğu şahitlik olarak hakkında hayır beyan ettiğiniz kişilere cennet vacip olmuştur. Allah'ın lütfü kereme arkadaşlar. Dünyadan ayrılmışsın, gidiyorsun. Tabi bu dünyada yaşadığın yaşamın bir sonucu. Zübdesi, özü. Ardından da insanlar cenazeden de diyor ki maşallah Allah'ı seven, Resulünü seven, dinini seven, kullarıyla muamelatta, ilişkilerde Allah'tan korkan, haramdan sakınan bir insandı. Ve size cennet vacip oluyor. وَمَنْ اَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا رَجَبَتْ لَهُ nar. Diyor ki, kimin hakkında da şer, kötülük beyan ettiyseniz, o şekilde ardından konuştuysanız, ona da diyor ateş vacip olmuştur. El-Mela'iketu şuhedâullâhi fissemâ. Melekler, Allah-u Teala'nın gökteki şahitleridir. Bu entum şuhedâullâhi fil ard. Ve sizler Allah'ın yeryüzündeki şahitlerisiniz. Aleykümselam ve ân tom fil arıt rivayet ede ve müminon şahıda fil melekler Allahın yaradığıki şahitleridir diye vesselam beyan ediyor bu hadisi İmam Bukhari rivayet etmiş ve İmam Müslim rivayet etmiş başka bir rivayet zikrediyor edilişeyh al Albani rahimullah an Abi Aswad al Diyli, "Kâle, etiye Medine bu sahabe diyor ki Medine'ye geldiğimde Medine'de bir hastalık peydah olmuş, hastalık çıkmıştı. "Vahum <gülüyor> Medinelilerin çok hızlı bir şekilde, çok sık bir şekilde öldüğünü gördüm diyor. Hani bazen de oluyor hatırlarsanız Türkiye'de böyle veya da dünyada da bir hastalık çıkıveriyor. Allah Teala takdir ediyor. Bakıyorsunuz ki peş peşe peş insanlar ölü veriyor. Fecelestu il, fecelestu ila Umar ibn al-Khattab radıyallahu an thmarat janazatun fa'thna khayran faqala Umar vacabet. Diyor ki Ömer ibn Hattab radıyallahu anhu'nun yanına oturdum ve diyor onun cenazeye sena ettiğini gördüm. Ve Ömer dedi ki vacip işte İşte ona bu sena ne oldu? Vacip oldu. Tekuttu ma wajebat ya al-mu'minin? Dedim ki ey emirü'l-mü'minin emiri Vacip olan nedir? Bu adamın hakkında söylediğin söz nedir? Ömer ibn-i da diyor ki hatırlarsınız az önceki rivayette Aleyhisselatü Vesselam'a bizatihi kendisi soruyordu. Bu rivayette onu destekliyor. Başka bir sahabette bu sefer Ömer ibn-i yaşıyor aynı olayı. Diyor ki Ömer Kale kultu kema kalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Dediğinin aynısını söyledim ben. Eyüma muslimin Şehide lehu erba'atun Bi bir müminin hakkında bir müminin ardından ölen kimsenin ardından eğer dört mümin kimse hayırla şehadet ederse Allah Teala bu kimseyi cennetine sokar diyor büyük bir mükafat. Şimdi de az önce kardeşimizden sorduğu gibi insanlar ne yapıyorlar cenazelerde nasıl bildirdiniz nasıl bildirdiniz diye insanlara soruyorlar onlar ne diyorlar iyi bildirdik diyorlar. Az sonra Şeyh Albani'yi zikredecek. Hatta diyor orada utangaçlığından dolayı iyi bilirdik, deme, iyi bilmezdik demekten korktuğu için iyi bilmese bile iyi bilirdik diyen insanlar bile katılıyor oraya diyor. Çünkü Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde, ashabın döneminde, Selef-i döneminde böyle bir uygulama yok. Artık bidatleri hasen ediye, iki diye ikiye ayıran ne olacak ki şekilde insanların hüsnü şahadetini alırız diyerek kendilerinden böyle bir uygulama çıkaran insanların bu yaptıkları ama sünnete muhalefetten başka bir şey değil. Bu sahabe Ebil Esved Dili diyor ki Kulna ve Peki üç kişi şahitlik ederse Kâle ve thalâta Üç de olur. Kulna ve Peki iki kişi şahitlik ederse <gülüyor> evet, iki kişi de olsa. <gülüyor> Sahabe diyor ki, ama diyor, bir kişinin şahitliği hakkında ona yapmadık? Sormadık. Bu hadiste İmam Bukhari rivayet etmiş. <gülüyor> Tabi, Şeyh Albani Rahim Allah burada bir rivayet daha zikrediyor. Özellikle o kimsenin yakın tanıdıkları. mamin min muslimin yemutu feyeşhedü lehu arba'atun min ehli ebiyâti cîrânihî el -edneyyn. ona yakın komşularından evinin yanında olan komşulardan dört kimse şahitlik eder ve onun hakkında hayır beyan ederlerse cenazenin hakkında İllaqa qala Allahu ve teala Allah Teala şöyle buyurur. Sizin şahitliğinizi sizin sözlerinizi ne yaptım kabul ettim. Okala bi şahadetikum. Yani ki şahitliğinizi kabul ettim. وَغَفَرْتُ لَهُمْ مَا لَا تَعْلَمُونَ Bilmediğiniz, sizin dahi bilmediğiniz onun günahlarını ne yaptım? Of, bağışladım, affettim. Bunlar da büyük bir mükafat. Şeyh Albani Rahimu Allah diyor ki اِنَّ تَقْيِيدَ شَهَادَتِ بِا اَرْبَعٍ بِا اَرْبَعٍ فِي الْحَدِيثِ الثالث üçüncü hadiste yani Ebu'l-Esvet şey, ee, Ebu الدili radıyallahu anhu'nun rivayet etmiş olduğu Ömer İbn-i ile olan konuşmasındaki o hadis diyor. اَظَّهِرْ اَنَّهُ kana, قَبْلِ hadis Ömer iktifa فَفِيهِ الْاِكْتِفَا بِشَادَتِسْنَيْنِ Bu da diyor neyi gösteriyor bize? Ee, Ömer e, İbn-i yani az önceki e, olaydan sonra olan bir e, hadistir. Ve bu hadiste iki kişinin şehadetinin yeteceğinin neyi vardır? Delili vardır. O الْعُمْدَ Bu konudaki diyor dayanak da nedir? Bu rivayettir. Evet Şeyh Albani diyor ki: "Vamma kavlu ba'dinnasi akib salat el cenaze." Ama diyor bazı insanların yaptığı gibi ki yani Türkiye'de her cenazede hemen hemen demiyorum yani her cenazede yapılıyor bu. İmamların diyor sorması: "Ma teşhedune fihi?" Yani bu adamı nasıl bilirsiniz? Nasıl şahitlik edersiniz? "İşhedulehu bil hayır Ona hayırla şahitlik edin gibi sözler. Ve insanların diyor salih bilirdik, ehli hayır bilirdik, hayır sahibi bilirdik gibi söylediği sözler diyor aleykümselam. Fo huwa feliise huwa'l murad bil hadis Kesinlikle diyor hadislerde söylenilenle bu kastedilmemektedir. Bu amel kastedilmemektedir. Belho bid'atun kabiha. Bu diyor ne çirkin bir bidattır. Yani olem yekun min amali's selef. Çünkü selefin ameli, selefin uygulaması böyle değildi. Bu hadisleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan gören, pratiğini gören, uygulayan ve bizlere aktaran, Selef böyle yapmadıysa bizler onların önüne geçerek, edepsizlik yaparak ne yapamayız? Kendi kafamıza göre bu şekilde uygulamalar çıkaramayız. Tabi, buradaki şehadet, onun dünya hayatındaki Şerâlik Aleyküm Selam Aleyküm. -Selâm -Aleyküm, -Selâm -Aleyküm, -Selâm -Aleyküm talih bir kimse olduğuna şahitlik. Yoksa allah Teala'nın onu cennetine koyacağını bu insanın cenneti hak edip allah Teala'nın katında cennetle mükafatla, mükafatlanacağını söyleyemeyiz. Öyle bir garantimiz yok. Ya elimizde bununla alakalı bir hüccet, bir beyan olacak. Allah-u Teala'nın da Resulü'nün cennetle müjdelediği bir insan olacak ki biz de buna şahitlik edelim. Ya da dünyadaki haliyle iyi bildirdik diyeceğiz. Ahiretindeki durumunu Allah-u Teala'ya bırakacağız. Bununla alakalı Sahi Bukhari'de Ummul Ala rivayeti var. Ensardan bir kadın. Bazı rivayetlerde Osman İbni onun hanımı diye geçiyor. Kura çekiliyor Ensar. Medine'de kimleri ağırlayacağı hususunda, kimin hangisinin evinde kalacağı hususunda kura çekiliyor. Diyor ki bize de diyor Osman bin Maz'un çıktı kurada. Ama diyor Osman bin Maz'un radıyallahu anh hastaydı. Hastaydı. Eve yerleşmiş, hasta olmuş. Hatta diyor ona evde baktık, hastalığını tedavi etmeye çalıştık. Tabi diyor vefat etti, öldü. Orada diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Tabi kadın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anh'ın, Osman ibn-i radıyallahu anh'ın yanındayken diyor ki, Rahmet aleyke ebes sa'id ve şehadeti aleyke lekad akramak allahu. Kadın atıfa da kapılıyor. Göç etmiş, hicret etmiş. Gelmiş, yerleşmiş, hastalanmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmüş. Orada vefat etmiş bir Sahabe hakkında diyor ki Allah'ın diyor rahmeti senin üzerine olsun ey Ebu Sa'id. Şahitlik edelim ki diyor Allah sana ikramda bulunmuştur. Yani seni cennetine koymuştur. İkram ederek seni cennetine koydu. Yani bu çok büyük bir şehadet. Ya bununla alakalı bir delil olacak ki şahitlik edeceksin. Ya da hemen <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem قال ama üdriki Diyor ki, aleyhissalatü vesselam, nereden biliyorsun? Yani şimdi insanların şeyini düşünün arkadaşlar. Bugün özellikle böyle ünlü bir insan öldüğü zaman, televizyonlarda, cenaze namazlarında adamı daha gömmeden cennete gönderiyorlar. Orada ölümü anlatmaya, ölümün ne kadar korkutucu bir olay olduğunu anlatılması gerekirken, taksiratın olması, anlatılması gerekirken, adam daha oradan giderken, işte Müslümandı, mümindi, Allah katında böyle, herkes... Gönül rahatlığıyla gömüp gidiyor. Halbuki orada kabrin altında kabrin fitnesi var. kabrin azabı var. Bakın Aleyhisselatü Vesselam Osman İbni Mazlon gibi bir sahabe hakkında kadına diyor ki yani nereden biliyorsun? Kadın diyor ki Vallahi diyor ben diyor ki ona bir yakin geldi. Yani ölüm geldi. Onun hakkında da ne yapıyorum? Allah'tan diyor bir hayır umuyorum sözüm değiştiriyor kardeşim. Allah Resulü Aleyhisselam diyor ki bunun zenne Vallahi ma adri ve Rasulullah. Ma yuf'alu bi ve Allah'a yemin olsun gibi diyor ben Allah'ın Resulüyüm. Bana ve size ne yapılacağını bilmiyorum. Hadis Buhari'de. Bana ve size neyin olacağını bilmiyorum. Tabii bunun üzerine Ummul Ala radıyallahu anha dersi alıyor. Diyor ki vallahi la uzekki Diyor bu sahabenin ardından kimseyi Allah'ına yapmadım, tezki etmedim yani. Şahadetim, şimdi ne kadar kolay değil mi? Falanca şehit oldu. Tamam artık yani. Gibi ifadeleri çokça duyuyorsunuz. Bunlar cahilce ifadeler, cahilce kullanılmış cümleler. Tabii sonra diyor ki Umlala وَرَاَيْتُوا لِعْتْمَانِ فِي النَّوْمْ اَيْنَنْ تَجْرِي۪ Osman radıyallahu anh, rüyamda gördüm. Onun için diyor akan bir pınar vardı. Akan bir pınar vardı. Feciğtu <gülüyor> Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem Fezekertu <gülüyor> lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldim diyor. Bunu zikrettim. Böyle bir rüya gördüğünü söyledim. vesselam diyor ki <gülüyor> İşte bu diyor onun gördüğün akan pınar. Burada tabir yapıyor aleyhisselatü vesselam rüya tabiri. Onun diyor nedir? Kesilmeyen akan amelidir. Buradan da anlaşılan arkadaşlar Hüsnü şehadet, hayırla zikretmek ayrı bir şey. Bu adam cennetlik, Bu da cennete girmezse bizim halimiz ne olur gibi ifadeler. Buna benzer ifadeler ne kadar yanlış oldu. Sanki Allah'ı onu cennete sokmaya, sokmaya mecbur kılarmış gibi yahut da bunu böyle görüp allah Teala'dan böyle bir ümit var olma, Allah'ın azabından korkmadan, mekrinden güven duymak tehlikeli bir husus. Aleyhissalatü bu sözü çok açık. Diyor ki ben Allah'ın Resulü iken bana ve ne yapılacağını bilmiyorum diyor. Şakalbani Rahimahullah burada başka bir hususu değiniyor, zikre zikrediyor. Güneş ya da ay tutulmasındaki ölümün o kimsenin, o vakitte ölen kimsenin büyük bir insan olduğuna, evliya bir insan olduğuna delil olmayacağını zikrediyor Şakalbani Rahimahullah. Çünkü bunun alakalı biliyorsunuz rivayet var. Aleyhisselatü Vesselam'ın oğlu İbrahim vefat ettiğinde güneş tutuluyor. Aleyhisselatü Vesselam hutbeye çıkıp Allah'a hamd edip sena ediyor. Ve diyor ki ey insanlar cahiliye halkı cahiliye müşrikleri şöyle derlerdi. İnne şemse vel kamara la yak illa li mevutin azim. Muhakkak ki güneş ve ay ancak büyük bir insan öldüğünde ne yapar? tutulur. Şimdi bazı cahillerde ne diyor yıldız kayması ile alakalı bunu söylüyorlar. Bir yerde yıldız kayısı zaman diyorlar? Bir mübarek öldü ya da büyük bir insan ne yaptı vefat etti gibi cahilce sözler söyler. Allah Allah Resulü Vesselam diyor ki innehu ma ayetani <gülüyor> min ayetilla güneş de ayda Allah Teala'nın yeryüzündeki kuvni ayetlerinden bir ayettir. La yin khasifani ni mu'ti ahadin walal hayatihi Kimsenin ölümü yahut da hayatı için ne yapmaz, tutulmazlar. Peki gaye nedir? Velakin yukhwifullahu bihi ibadehu. Allah bununla kullarını korkutur, takfif eder. Fe iza ra'aytum şey'en min zalik böyle bir şey gördüğünüz zaman ne yapın? Fez'u ila zikrihi <gülüyor> ve du'aihi. Allah'ı zikretmeye kalkın. Allah'ı zikretmeye koçun ve ona dua edin ve istiğfarda bulunun. Gelen bir azap da olabilir. Öyle değil mi? Şimdi insanlar bu tür e, tabiat olaylarını Allahu Teala'nın takdir ettiği tabiat olaylarını neyle karşılıyorlar? Konserlerle, eğlenceyle karşılıyorlar. Halbuki korkulacak bir şey. allah Teala Hud kavmine medkur adin. adın kardeşini de anlıyor. ki o? Hud kalme. Onlarla alakalı falan mı? Onları bulutları görünce, âriden müstakbile evdietiyim. yayılmış vadilerine doğru gelen bulutları görünce ne dediler? "Kalu, haza âridun mumtiruna." Bu bulutlar, yayılan bulutlar bize ne getiriyor? Yağmur. İnsan gaflette olunca öyle denilir. Her şey küllük külistanlık olacak. Her şey yolunda gidecek. Diyorlar ki bu yayılan bulutlar Gelen bulutlar bize yağmur, vadiler, tarlalar, ekinler. Yağmur gelecek şimdi de öyle değil mi? Herkes diyor ki yani Nisan ayı yağmur rahmettir. Çiftçi bekliyor zaten bunu. Kimse onun azap olma ihtimalini düşünmüyor. Azap da olabilir. Diyor ki allah Teala Bel huve besta'celtum bihi. O diyor sizin hadi bize getir dediğin, azabını istediğin. Yani talebinde bulunduğunuz, istediğiniz azap o. Gelen size bulut değil, yağmur değil. Rihun fiyha azabun elim. Öyle bir azap ki bu bulutların içinde ne var? Bir rüzgar var, bir kasırga var. Ve sizlere ne yapacak? Acı verici bir azap tattıracak. Tudemiru kulle şeyin bi emri rabbiha. Bu rüzgar, bu kasırga öyle bir kasırga ki Rabbinin emriyle her şeyi ne yapıyor? Yerle bir ediyor. aslıhı la yura illa ve bu kasırga ile birlikte bu kasırganın sonucunda her şey yok eden kasırga sonucunda artık onların yaşadığı topraklarda diyarlarda hiçbir şey gözükmüyordu. Her şey yerle bir olmuş. Ancak yaşadıkları yerler hariç. Ebruzya yani yer geldi helak oldular. Kezalike nezzi el muzrimin işte biz diyor Allah Teala mücrim günahkar kulların cezasını, karşılığını bu şekilde veririz. Yani Allah sallahu Kur'an-ı Kerim'de bizlere zikretmiş geçmiş ümmetlerdeki helak olanları, nasıl helak olduklarını, hep böyle kendilerini güvende hissettikleri anda yakalanıyorlar. Şimdi de insanlık öyle. Bakıyorsunuz, işte gemiler yapıyorlar. Diyorlar ki bu kesinlikle batmaz. Uzaya bir şeyler gönderiyorlar. Bu kesinlikle yere çakılmaz. Sağlam binalar yapıyorlar. Diyorlar ki, işte bırakın yediği, 9-10 noktada dep deprem olsa bir şey olmaz. S saniyeler içinde bakıyorsunuz ki her şey yerle bir olmuş. İşte güneşin ve ayın da tutulması Allah'ın yeryüzüne göndermiş olduğu ikazlardan bir tanesi. Kullarını korkutuyor. Bu dünya yeryüzünde, evrende, gezegende çok küçük. Bunun içinde yaşayan biz insanlar imanımızla, salih amellerimizle Allah katında değerliyiz. Böyle olay yaşadığımız zaman ne yapacağız? allah Teala'ya yöneleceğiz. Kusuf namazı kılacağız. İstiğfarda bulunacağız. Allah-u Teala'yı zikredeceğiz. Evet. Onuncu bahis, gaslul meyyit. Ölünün yıkanması meselesi. Diyor ki Şeyh Al-Bani Rahimahullah. Fe <gülüyor> idâ mâ tel meyyit ve taifetin minen en kişi öldüğünde Müslümanlardan bir grubun, bir topluluğun ne yapması lazım? Hemen. Daha önceki bahislerde geçmişti. Vakit geçirmeden, cenazeyi bekletmeden ölünün naaşını, bedenini yıkamaları lazım. Bu Müslümanların üzerine farzı aynı. Aleyhisselatü Vesselam'ın bununla alakalı rivayetleri çok açık. Vücubu ile alakalı. Şakalvan diyor ki, amma wujubul ghsli li amrihi sallallahu aleyhi ve sellem bi ghayri ma hadis bichu hadiste unu emretti aleyhisselam ighsiluhu ma ila su ila ve sidril kızıyla alakalı zeyneb'in yıkanmasıyla alakalı ne diyor kadınlara ighsilnaha onu 3 kere ev hamsen kere ev seb'an kere Bundan fazla ne yapın? Yıkayın diyor. Şeyh Albani Rahim'e bu kızının Zeynep radıyallahu anh'ın e, yıkanma kıstasını hadisi burada bize naklediyor. Onu okuyacağız daha sonra. Burada cenazede cenazenin yıkanmasında yıkanırken göz önünde bulundurulması gereken e, hususlar zikrediyor Şeyh Albani. İlk olarak diyor ki ''Gasluhu selâsen fe ekstra alâ mâ yeral kaimûn alâ 3 ya da daha fazla eğer yıkayan kimseler buna ihtiyaç görüyorsa hastanın veyahut da ölünün vücudunda ne yaparlar? Yıkarlar. Az sonra zikredecek bunun vitir olması. Sünnet olan budur. En tekûne l-gâslâtu vitran en yukrâne mâ'ba'diha sidr <gülüyor> ev mâ makamu mekâmu tanzif kel eşnâni ve sabun Yıkanırken sidir gibi yahut ona benzer sabun gibi şeylerin ne yapılması? Köpüklenerek, temizlenerek eee yıkanması. Dördüncü olarak en yukra tama akhiri ghasletin minha şeyun min at kafur evla. Son yıkayışta son suyu dökerken kişinin üzerine suyla birlikte koku sürülmesi, kokuyla birlikte yıkanması. Kafur olursa diyor ale şey şey kabulun rahimehullah bu daha evladır. 5. <gülüyor> husus Saçların cenazenin ölünün saçlarının örgüsünün ne yapılması? yaşanırken çözülmesi. Örgülerin çözülmesi. Altıncı husus tesrihu şa'rihi. Saçlarının düzeltilip taranması. Yedinci husus ce'alu serâta zafâir lil mar'ati. Kadının saçlarının ne yapılması? Üç tane örgü yapılması. Yani yıkandı. Yıkandıktan sonra saçları şöyle taranıp düzeltildi. Ne yapılıyor? Saçlar tekrardan üç tane örgü yapılıyor. Ve ilka'uha kalfehe. Ve bu örgülerin hepsini ne yapmak? Arkaya atmak. Sekizinci husus Elbed'u bi mayaminihi ve mevâdi'il vudû'i minhû. Cenaze yıkarken önce nereden yıkamaya başla, başlanması sünnettir? Sağ tarafından ve abdest azalarından. Dokuzuncu husus En yetevelâ zekeri el Eğer cenaze ölü erkek ise onu yıkayanların erkek. Vel-unfâ kadın ise onun yıkayanlarının da kadın olması illa Tabii bazı istisnalar var. Mesela kadının kocasını, kocanın da karısını yıkaması gibi. Bunlarla alakalı istisnalar var. Ona da inşallah yeri gelince değineceğiz. Ummatiye radiyallahu anhadiyor ki: "Dakhala aleyna'n-nebi sallallahu aleyhi ve sellem ve nahnu nagsilu Zeynep." Biz diyor kızı Zeynep yıkarken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza girdi. Fekali, felafen, au khamsen, au ve dedi ki kızımı üç defa ya da beş defa ya da yedi defa ya da daha fazla bir şekilde yıkayın. İn râytunne zâlik Yani daha fazla yıkamak ihtiyacını görüyorsanız size kalmış. Yani yıkayın. Bima'in ve sidrin Su ile ve sidir ile. Temizleyici bir şeyle. Alet kultu vitran. Kadın sahabe soruyor. Yani kadınlarda da bir şey var. Fıkıh var. O diyor ki, Peygamber aleyhisselatü vesselam sayıyor. 3, 5, 7. Diyor ki vitran tek mi olsun? Sayılar tek mi olsun? Diyor ki nam. Diyor ki evet. Evet aleyhisselatü Sonunda da ne yapın? Güzel koku olan kafuru kullanın. Son su ile birlikte cenazeye kafur koyun. Feda faraktına, faažınni. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, yıkadığınız zaman yıkamanız bittiğinde bana haber verin, bana bildirin. Falan faragna? Diyor ki Ummatiye Aradi işimiz bitince, Cenazeyi yıkayıp, işimizi bitirince Aleyhisselatü Vesselam haber verdik. Fəlqa iləyna hak vahu. Diyor ki Ummatiye Aleyhisselatü Vesselam bize diyor neyi attı? Izar. Hak vahu. İlim ehli diyor ki izar. Peygamberimizin giydiği İzar'ı Aleyhisselatü Vesselam onlara veriyor. Fekale eşirneha iyyah Diyor ki bu verdiğim İzar'ı bunu ne yapın? Kızıma işar edin. İşar Arapçası arkadaşlar. Dış elbisenin içine giyilen iç elbise. iç çamaşır gibi bir şey. Bunlar şiar diyorlar. Dış de dişar diyorlar. Galed diyor ki Ummatiye ve meşşetnaha thalâsete kurûn Saçlarını taradık ve onu, ondan üç tane diyor, örgü yaptık. Bir rivayette diyor ki Saçlarının örgüsünü çözdük. O şekilde yıkadık. Saçlarını ne yaptık? Üç şekilde, üç örgüyle örgü olarak ördük. Yani sağ yanından, saçının sol yanından ve önünden ne yaptık? Diyor üç tane Örgü yaptık. Ve saçlarını örgü olarak ördükten sonra Zeynep radıyallahu anh'ın geriye doğru attık. Ve kalen diyor ki Aleyhisselam bize dedi ki İbde'ne bime yâmini Kızımın yıkarken ne yapın? Sağ tarafıyla yıkamaya başlayın. Ve mevâdi'il vudû'in minhâ Ve abdest azalarıyla birlikte. Hadisi Bukhari rivayet ediyor. İmam Müslim rivayet ediyor. Aynı şekilde Tirmizi ve Nesair rivayet ediyor. Evet, bu rivayet bize birçok faydalar zikrediyor cenazeyle alakalı. Şeyh Albani Rahim'e olan da burada zikretmiş olduğu hususların hemen hemen tümü burada var. Burada da başka bir fayda da var. Yani bu din öyle bir din ki Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'deki o maide suresindeki o ayeti bugün sizin dininizi kemaler dedim ve İslam'ı din olarak seçtim, sizden razı oldum ayeti öyle başı boş, anlamsız bir ayet değil arkadaşlar. Birçok insan bunu okumasına rağmen, birçok insan bunu hutbelerde, vaazlarda şurada, burada söylemesine, zikretmesine rağmen onun muktezasıyla gereğince amel etmiyor. Yani düşünebiliyor musunuz? Cenazenin yıkanan kadının saçlarının örgüsüne kadar bu dinle yapmış, tafsil getirmiş, ayrıntı getirmiş. Yıkanmasına nereden başlanacağıyla alakalı Açıklamalar var. Ne kalkacak? Namazdan sonra nasıl tespih çekeceğinizi bırakacak. Yahut bu din sizlerin bugün dini hayatınızda yapmış olduğunuz ve peygamber döneminde yapılmamış olan birçok şeyi amelini, pratiğe geçirilmesini size bırakacak. Yani bu çok anlamsız ve çok faydasız bir iddia. Yani Söylenen sözün bidat hasene olarak telaffuz edilen dinde bidatler hasene ve kabih veyahut da iki ikiye ayrılır. Hasene denen bidatlar da de vardır demek aslında haddi zatında çok çirkin bir ifade. Memalik'in dediği gibi kim dinde bidat hasene vardır derse Peygamber'e ne yapmıştır diyor. Bu dine ihanet etmiştir. iftirasını atmıştır. Çünkü altında bu kadar ağır tamlar bulunan bir şey söylüyorsun sen. Dinin bu kadar ayrıntıyla zikrettiği ibadetleri tek tek bizlere öğrettiği bir tarafta dururken, öbür taraftan da diyorsun ki sen ben atamdan böyle gördüm, babamdan böyle gördüm, yaşadığım insanlar bu şekilde yapıyordu. E bir de buna bir de kılıf da uyduralım, ne yapalım? Oradan buradan bir delil getirmeye çalışalım, ilgili olsun, ilgili olmasın, alakalı olsun, alakalı olmasın. Onu yapmaya devam edelim. Ama her zaman söylediğimiz gibi, ehli sünnet vel cemaat, selefi salihin yoldan giden selefiller. Ne yaparlar? Önce delili okurlar, delili görürler, sonra onun gereğince amel ederler. Bu şekilde onların dinlerinin her alanda, her hususta, her konuda sağ salim olduğunu, pak olduğunu, tertemiz olduğunu görürsünüz. Evet, 10. husus Şeyh Albani Rahimahullah'ın zikretti. <gülüyor> en yoksala bir hırqatin ev nahviha tehtesatirin le cismihi ba'de min siyabihi kulliha. Cenaze <gülüyor> nasıl yıkanacak? Elbiselerinden tecrüd edilerek, elbiselerinden soyularak, peki çıplak mı olacak? Hayır. Üzerine bir örtü örtülecek, o örtünün altından bir bezle, bir keseyle ne yapılacak? Yıkanacak. Temizlenecek yani. Fe innehu kezalike kanel amelu ala ahdin sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve dönemindeki amel, pratik uygulanış bu şekildeydi. Hatta Ayşe radıyallahu anh'a Anlatıyor. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın yıkanması hususunda bize beyan ediyor, ediyor. Sahabeler Aleyhisselatü Vesselam vefat edince diyorlar ki vallahi bilmiyoruz diyorlar. Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın elbiselerinden ne yapalım? Çıkartalım mı? Yani Elbiselerini yıkayalım. Onu soyalım mı? Ne yapalım? Yahut da üstündeyken mi yıkayalım elbiselerini? Aleyhisselatü Vesselam'ın heybeti var hayatında. Bilmiyorlar. Sonra farklı farklı görüşler beyan ediliyor. İnsanların kimisi böyle söylüyor, kimisi öyle söylüyor. Diyor ki Ayşe radıyallahu anhâ, فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا اَلْقَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ nawm Allah-u Teala bunlara uyku veriyor. Rüyalarında kendileriyle konuşan bir kişi görüyorlar kim olduğunu da bilmiyorlar. Bu rüyada gelen, konuşan kimsenin kim olduğunu bilmiyorlar. O gördükleri, konuşan onlara seslenen kişi diyor ki rüyada Eniksilun Nebiyye ve aleyhi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde elbisesiyle yıkayın. Faqamu ila Rasulillah <gülüyor> sallallahu aleyhi ve sellem, faqasaluhu, aleyhisselam'ın cenazesini kemeye kalkıyorlar, yıkıyorlar. Ve aleyhi kamisuhu üzerinde gömleği varken fe subun alma afuk ve luku bil suyu döküyorlar vücudunu da elbisesiyle o gömleğiyle ne yapıyorlar böyle keseliyorlar oluşturuyorlar dun ey yani elleri sürmüyorlar ala istetu sana ayşe burada diyor ki la istaqbaltu min amri şayet diyor şimdiki halim olsa, şu andaki düşüncem olsa ne yapardım? Ma lahu illa nisa'uhu. Peygamberi sadece hanımlarına yıkatırdım diyor. Aşir ad-i baban ha. Bu hadisi Ebu Davud rivayet etmiş. Tabii on birinci husus Şekalbani Rahim diyor ki ve yustasna mimme zukera fi râbi'an. Dördüncü hususta yani kişinin cenazesi yıkanırken son yıkayışta bu üç olur, bu beş olur, yedi olur ne yapılması? Güzel koku sürülmesi. Bundan istisnalar var. Kim bunlar? Muhrim. İhramlı ölen kimseler. İhramlı ölen kimselere ne yapılmıyor arkadaşlar? Koku sürülmüyor. Suyu, koku, suyuna koku sürülmüyor. Çünkü aleyhisselatü vesselam hatırlarsanız ne diyordu la tuhmnetu bir rivayette de ve la ona kokular sürmeyin fe inne kıyameti Zira o kıyamet günü nasıl haşr telbiye getirerek Bu hadis-i Buhari rivayet zikretti bir hadis Saniye, aşar. şeyh Alban diyor ki ve ustasna eydan mimma tasian 9. hususta dedi olduğumuz yani erkeklerin erkek cenaze yıkaması, kadınların da kadın cenaze yıkaması ile alakalı diyor. İstisna var. O da nedir? Yajuz li kullin minhuma an yatawalla gaskal Kadının kocasını, kocanın da kadını yıkaması caizdir. Çünkü ne idla adeliyle yemne omino. Bunu men eden, bunu yasaklayan bir şey yoktur, bir delil yoktur. Wal aslu el jawaz. Asıl olan bu hususta diyor caiz olmasıdır. Walla siya bir بِحَد۪يثَيْنَ <gülüyor> Felale diyor. Konuyla alakalı bu, bunu destekleyen, bu görüşü destekleyen iki tane ne var? Hadisi var. Yani kadın koca yıkayabilir, koca da kadını yıkayabilir. Birincisi az önce söylediğimiz Aşa' radıyallahu anha'nın sözü. Ben diyor şimdiki düşüncem olsaydı ne yapardım? Peygambere Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme erkekleri yıkatmazdım. Kimleri yıkatırdım? Hanımlarımı yıkatırdım. Başka bir rivayet. Yine Aişe Radıyallahu Anh'a'dan diyor ki, Raca'a ileyye Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem min cenazetin bil baki' ye. Aleyhisselatü Vesselam baki'de gömdü, namazını kıldı, defnetti, cenazenin ardından yanıma geldi. Bu ana ecidu suda'an fi ra'si Başımda ağrı var diyor. Ayşe Allah anh'ın başı ağrıyor. Ve e kulu var asah var asah Ayşe Allah anh'a ne yapıyor? Öfliyor püflüyor. Ah başım ah başım. İnsan neler Böyle der değil mi? Aleyhisselatü vesselam diyor ki bel ene var asah diyor ki benim de başım ağrıyor diyor. Ah başım ah başım. Aleyhisselatü vesselam da benim de başım ağrıyor diyerek baş ağrısını ifade ediyor. Diyor ki, ma zarraki lev mitti kabli fe gaseltu ki ve keffentu ki, ثumme salleytu aleyki ki. Diyor ki, benden önce ölsen de seni şöyle bir yıkasam, sonra diyor seni kefenlesem, sonra diyor senin cenazeni kılsam ve seni defnetsem ne olur? Zararı olur mu? Diyor Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Buradaki rivayeti Şeyh Albani bu kadar cikletmiş. İmam Ahmet'in rivayeti. Şuna benzer bir rivayet daha var. O da Bukhari rivayeti. Ayşe radıyallahu anh'a diyor ki Başım, ah başım. Fekare Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Zâke lev ve ene Şayet diyor yani Olur da ölürsen Ayşe radıyallahu anh ya. Olur da ölürsen Ben de hayatta olursam Aleset ösen burada Gaybı bilmiyor arkadaşlar. İlim ehli bunu da zikrediyor. Şayet gaybı bilseydi Aleyhisselatü Vesselam Aşir Radiyallahu Anhadan sonra öleceğini söylerdi. Buna gerek kalmazdı. Allah-u Teala ona bildirmiyor ne zaman öleceğini. Bazı sapıkların iddia ettiği gibi. Bırakın onların peygamberler hakkında bunu söylemelerini. E, kendi hocalar hakkında bile ne yapıyorlar? Söylüyorlar. Bilirler. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam eğer diyorsan ölürsen ben de hayatta olursam ey Ayşe, tabi şimdi kadına söylesem böyle, şimdi bile herkesin hanımına ağabeyi. Ne diyorsun sen der ya ağzını hayır aç. Wa Ana Hayfa <gülüyor> Astaghfirullahi Şeyh Albani Allah meseleye ile alakalı olduğu için İmam Ahmet'in rivayetini getiriyor. O da ney konu? Kadının erkeğin kadının yapması, yani eşin hanımını karısını yıkaması. Onun için İmam Ahmet'in rivayetini zikrediyor. Oda Mesut Aslanın sözü açık. Sen benden önce ölürsen eğer, ne yaparım diyor. Seni yıkarım, cefenlerim, gömerim. Ne olur böyle yaparsan? Yani bir zararı var mı? Olur mu? Bu harilin lafsında Mesut diyor ki sana diyor etikfar eder, sana dua ederim. Fakat Ayşe, Ayşe radıyallahu anh diyor ki, vah Va Yani bu araplarda an hani annen, annen seni kaybesin tarzında e, yergi ifade, e, yergi ile söylenen telaffuz ile ama medih olan diyor söz yani ne diyorsun hani ağzından çıkanı kulağın duyuyor bu adam tarzında ifadeler tabi burada bir medih de var bu manada vallahi inni la azunu ket tohib bu mevuti diyor ki Ayşe adı olan, sen de biliyorum ki zannediyorum ki ölmemi istiyorsun sanki herkes kendi ailesinde esiyor gibi değil mi arkadaşlar bakın Aleyhisselam bir beşer. Hanımıyla konuşuyor. Hanımıyla şakalaşıyor. Hanımına şeyler söylüyor. Diyor ki وَلَوْ كَانَ ذَاكَ akhira آخِرَ يَوْمِكَ مُعَرِّسَنْ بِبَعْدِ اَزْوَاجِكِ Diyor ki Ayşe Radiyallahu Anh'a. Eğer diyor, dediğin gibi olursa öldüğüm gün diyor gidersin diğer hanımlarına ne yaparsın? Yatarsın. <gülüyor> yani ne var? nerede bakın kıskançlık var. O esnada bile diğer hanımları ne yapıyor? Kıskanıyor. Ayşe Radiyye bana Hafsa'yla mesela yolda çıkarken Peygamberimiz sürekli Ayşe'nin devesinden tutuyor. Hafsa kıskanıyor. Ayşe diyor ki gel diyor biraz değişelim söz şeyleri demeleri. Ben seninkine bakayım, sen de benimkine bak. Nasıl gidiyor? Yani ölümünde bile Ayşe Radiyye Allah diyor? Ki, yani ben öldükten sonra gidersin dersin hanımlarınla yatarsın. Beraber olursun. Yani sana koymaz ki benim ölümüm tarzında. فَقَالَ النَّبِي صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بَلْ أَنَوَ عَرَأْسَاهُ Sanki diyor ki ilim ehli. Yani aleyhissalâtu böyle başının ağrısını ifade ediyor. O baş ağrısından zaten bazı yuvayetlerde diyor ki yani o bazı ilim bu şekilde öldü yani. Baş ile birlikte öldü. Ateşiyle öldü. لَقَدْ هَمَمْتُوا Diyor ki aleyhissalâtu vesselâm ki, diledim ki اَوْ اَرَدْتُ اَنْ اُرْسِلَ اِلَى اَبِي ve وَبْنِهِ وَاَعْهَدًا Ebu Bekir'e ya da oğluna diye birisini gönderip kendimden sonra halihifeye bırakmak istedim, veliahtımı bırakmak istedim. Zira diyor, kalkıp da birilerine yapmasın, benden sonra bir şeyler iddia etmesin yahut da temenni etmesin diye. Sonra diyor ki Aleyhisselatü Ebu Allah, Allah diyor ne yapar? Bunu kabul etmez zaten. Yani Müslümanların hak etmediği bir kimseyi ne yapmaz? Kabul etmez. Ve etfe'ül mü'min. Müminler de zaten ne yapar? Bu şekilde kendilerini savunurlar. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki bu şekilde vasiyeti yazmıyor yani. Vasiyeti bırakmıyor Aleyhisselatü Vesselam bu olayda. Ama istediği ne? Bir şeyler yazıp bırakmak. Bu rivayette Bukhari'nin rivayeti. Buradan da anlıyoruz ki Aleyhisselatü Vesselam Gaybın Sadece kendisine bildirilen kadarıyla biliyor. Yine Şeyh Albani'nin getirmiş olduğu Ahmet, İmam Ahmet'in üvetinden de anlıyoruz ki ne yapabilir? Koca hanımını yıkayabilir. Doğru olan görüşte, racı olan görüşte budur. Evet, 13. mesele اَنْ يَتَوَلَّا غَسْلَهُ مَنْ كَانَ اَعْرَفَ بِسُنَّةِ الْغَسْلِ Yani cenazeyi kim yıkayacak? Sünnete göre yıkamayı bilen kimse efendir. Lasiye ma iza kana min ve bu yakınlarından akrabalığından olsa daha da güzel olur. Burada bunu zikrediyor. Biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselam'ın cenazesinde de iken arasında kimler de vardı. Ali Radıyallahu anhu vardı. Diğer bir husus Şeyh rahim e olan zikrettiği cenazenin yıkanmasında ne var? Çok büyük bir ecir var. Çok büyük bir sevap var. Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki "Men غسل muslimen فكتما aleyhi غفر الله له من غسل مسلم فكتما aleyhi غفر الله له Kim diyor? Bir Müslümanı yıkar. Ondan sonra onda gördüğü şeyleri saklar, gizler, konuşmaz. İse Allah Teala diyor onu 40 kere affeder. ومن حفر له فأجن له kim diyor mümin kardeşine bir kabir açar, sonra onu defneder gömerse, ucri aleyh ki ecri miskinin eskenehu iyye ila yevm el kıyame. Ona sahip çıktığı bir miskinin ne yapılır sehal verilir kıyamete kadar. Aman kaffenehu kesaahu Allah yevm kıyameti min sundus ve istberak el cennet. Min sundus ve istberak el cennet. Kim de diyor kardeşini ölen bir kimse kefen giydirirse cennet ipeklerinden ona ne yapılır? Atlaslardan, ipeklerden, kumaşlardan elbise giydirilir. <gülüyor> bu adısı, hakim rivayet etmiş. Buradan da anlıyoruz ki, yani bu işler, ecru olan işler, sevabı olan işler. Bir ne yapması lazım kişinin? Cenazeyi yıkarken, Allah'ın vechini arzulayarak, rızasını arzulayarak yıkaması. Bunun alakalı birçok zaten, Kur'an-ı Kerim'de, Allah-u Teala'nın kitabında ve Peygamber'in sünnetinde ne var? Deliller var. Bunların hepsini zaten bilmektesiniz. Diğer bir husus, Şeyh Albani e olan zikrettiği, ölüyü yıkayan kişinin de gusül almasının müstehap olduğu. Diyor ki, ve vesselam bir rivayette, Ebu Davud Tirmizi rivayet etmiş, men gaselemeyten fel yaghtesil, men gaselemeyten fel yaghtesil, kim bir ölü yıkarsa, fel ya tesil, ne yapsın, yıkansın, gusul alsın yani, gusul alsın. Oman hamlehu, fel yevodda. Kimde tashirsa, cenazeye tashirsa, fel yevodda. Ne yapsın, yıkansın. Çek albanı, aptest alsın. Diyor ki, vazaır alâmi yufidul vujub, bu hadislerin kiplerine baktığınız zaman ne ifade ediyor bu hadislerin kipleri? Vacibiyet. Çünkü usul fıkhta ilmâhli ne diyor? Eğer hadisler yahut da ayetlerde hitap emir kipi ise yapın, yıkanın, yıkansın gibi emir kiplerinden oluşuyorsa zahir olan ilk çıkarılacak hüküm nedir bunun? Vacip oldu, farz oldu. وإنما لم diyor biz ne vaciptir demedik farz der li hadifeyni mevqufeyni mevkuf olan iki hadisten dolayı Bu hadislerde inşallah önümüzdeki hafta yeniden okundu. Dik ederiz, kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanallahu <gülüyor> ve